İzlediğiniz Kainat bugün 28 Haziran Salı. Yıl 2016, ay 6, gün 180, Hızır 54. 1437 Hicri Ramazan 23, 1432 Rumi Haziran 15. İstanbul için iftar vakti 20.49. Fırtına. Günün tarihi 50 yıl önce bugün 27 Haziran 1966'da Bilim ve Siyaset adamı Profesör Doktor Fuat Köprülü vefat etti. Önemli eserleri arasında Türk dili edebiyatı hakkında araştırmalar ve Türk saz şairleri antolojisi vardır. Büyük Saatli Marif Takvimi Que quietud del breñal Cuentan que se buscó en la intemperie Y que a las bestias del monte Jodió su forma de andar Santino en la lluvia temblando en la tierra antigua sus dedos te de labraban. Supo que aquellas tierras queia con sus dos manos hermosas y aladas desembraban. Eran un territorio cerrado la jaula donde dormía Correona con su gorrallaba. Açık Kadyo Buresi 94.9 ve Açık Gazete Programı başladı. Ömermazda Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet. Açılışta Kilapayun grubundan dinlediğimiz bir şarkı vardı. Retrato de Sandino con Sombrero. Sombrerosuyla, şapkasıyla... Sandino'nun dönüşü adını taşıyor yanılmıyorsam. Ee, ve bunu neden çaldığımızı da şimdi Eduardo Galeano'nun Aynalar kitabına bakarak öğrenelim. Aynalar Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru Sal Yayıncı Vatan Olmak Yasak Kocaman sombrerosunun yani şapkasının altında neredeyse görünmez. Augusto Cesar Sandino adında pire kadar bir adam 1926'dan beri istilacı Devi Deliye döndürür. Binlerce deniz piyadesi yıllarca Nikaragua'da kalır ama Birleşik Amerika Birleşik Devletleri'nin güçlü askeri makinesi vatansever köylülerin hareketli ordusunu dize getirmeyi başaramaz. Tanrı ve dağlar bizim müttefikimizdir der Sandino. Ayrıca der ki Nikaragua ve o ne mutlu ki ileri düzeyde bir Latin Amerikalı dayanışmasına maruz kalmaktadırlar. Sandino'nun en güvendiği kişiler onun sağ kolları olan iki sekreteridir. Bunlardan Salvadorlu olan Agustin Farabundo Marti, Honduraslı olansa Jose Esteban Pavletic'tir. Guatemala'lı General Manuel Maria Hiron Ruano, Chula adını verdikleri ve onun ellerinde uçakları bile düşürmeye muktedir küçük topun dilinden anlayan yegane kişidir. Salvadorlu Jose Leon Díaz, Honduraslı Manuel González, Venezuelalı Carlos Aponte, Meksikalı José de Paredes, Dominikli Gregorio Urbano Hilbert ve iki Kolombiyalı Alfonso Alexander ile Ruben Ardila Gomez, çarpışmalarda gösterdikleri yararlılıklarla komutanlık rütbeleri kazanmışlardır. İstilacılar Sandino'yu haydut diye adlandırır. Sandino bu şakanın altında kalmaz. O halde aynı şey için savaşan George Washington'da bir haydut muydu? Ve yaptıkları bağışlar için onlara minnetlerini sunar. Browning tüfekler, Thompson mitralyözler ve cesurca bir şekilde kaçarken arkalarında bıraktıkları diğer silah ve mühimmat. Aynalar Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru Kısal Yayıncı Şimdi tarihte bugün kısaca 1895'te bugün El Salvador Honduras ve Nikaragua Orta Amerika Büyük Cumhuriyetini Kurmuşlar bir araya getirmişler 1914'te Aşiduk Franz Ferdinand Avusturya'da ve karısı Sophie Saraybosna'da Bosnalı Sırp Milliyetçisi Gavrilo Princip tarafından Öldürülünce Birinci Dünya Savaşı'nın Kasus Belli Diye adlandırılan sebebi sayılmış bu Ve dört yıl boyunca Ortalık Tam anlamıyla Bir kan banyosuna dönmüş Bütün dünya 1994'te bugünse Aung Shinrikyo Tarikatının üyeleri Matsumoto'da Japonya'da bir sarin gazı e, salmışlar etrafa. 7 kişi ölmüş 660 kişide yaralı sarin gazı saldırısı dünyanın ilk terör saldırılarından bir tanesi sayılıyor bu da. Devam edecek galiba bu saldırılar tarihte. Daha sonra e, 1995-20 Mayıs'ında bir başka saldırı daha gerçekleştirecekler. Aynı tarikat. Bu sefer 13 yolculuğunun ölümüne neden olacaklar. 54 kişi yaralanacak ve 980 kişi etkilenmiş olacak bu saldırılardan ötürü. Evet. Şimdi günümüzün haberlerine bir bakalım. Dünyada şey devam ediyor. Tabii büyük bir kriz halinde. Avrupa Birliği'nden Brexit adı altında Britanya'nın ayrılması... David Cameron istifa etmişti. Jeremy Corbyn de işçi partisi lideri büyük baskı altında bırakılıyor. Kendi partisinin içinden bir düzine gölge kabinesinin üyeleri istifa etti. Ya da kovuldu. Şimdi Corbyn tarafından kovuldu. Hillary Benn gibi mesela Dışişleri Bakanı. İskoçya'da her türlü adım atacağını söylüyor Avrupa Birliği içinde kalmak için bağımsızlık referandumu dahil dahil evet bu arada yalnız e, şeyler borsalar çöktü 2 trilyondan fazla e, cuma günü en büyük kayıp olarak tarihe geçiyor 2 trilyon dolardan bahsediyoruz silinmiş bunun ne demek olduğunu iktisatçılar ve maliyeciler izah edeceklerdir. Böyle şeyler silinir mi yoksa birisinin cebinden başka birinin cebine mi geçiyor onu gerçekten merak ediyorum. Evet o mesele çok önemli üzerinde durulması gereken bir şey doğrusu. Ve bunun aslında 2008'deki krizin baştan başa aynı olacağı anlamına gelen yorumlar da çıkmaya başladı. Ve bunun bunun hesabı da nereden çıkar diye ayrıca da konuşuluyor. Çok önemli bir e, tartışma konusu da oradan çıkacaktır karşımıza. Muhtemelen. Evet, şimdi şeyden bahsedelim. Çünkü mesela e, birçok Avrupa Birliği'nden çıkması Britanya'nın. E, mesela Chris Hedges yazmış 2008 baştan başa bir daha diye yazısında. Dünkü Truth League internet gazetesindeki e, ve bank, pek çok bankerin ve e, küresel e, çapta iş yapan spekülatörün e, tepetaklak olduğunu yazıyor. Onlar da tıpkı 2008'de olduğu gibi hükümetlere başvurup kendilerini kurtarmasını, iflastan kurtarmasını isteyeceklerdir büyük ihtimalle. Ve büyük ihtimalle de Amerika Birleşik Devletleri'ninki de dahil olmak üzere hükümetler buna uyacaklardır. Benim tahminim diyor. Önemli bir bu konular üzerinde yoğun şekilde yazılar yazan bir şeyle de iktisat profesörüyle de konuşmuş hatsın diye. Yani şimdi Amerika'da soru Amerika'da ve başka ülkelerde ...pasif olarak yeni bir bankaların... ...kurtarılma operasyonu mu yapılacak... ...yoksa... ...bu kemer sıkma... ...ya da... ...bu kurtarmayı... ...ödemek için... ...daha da... Hı hı. ...yoğun kemer sıkmalar... ...kabul edilecek mi bu da ikincisi... ...yoksa bunun karşısında... daha bir ...bu ekonomik kaostan... ...daha büyük bir... ...gene yağmalama mı çıkacak yoksa e, bir sağ kanat popülizmi de tabi çeşitli başta e, Trump olmak üzere e, ağır faşizm tonları taşıyan bir sağ popülizmi mi gelecek iktidara çünkü solcular yeterince bir kez daha ihanete uğrayan a, halk kesimlerini yeterince koruyamadıkları için bir böyle olacak diye sorular var ama ne olursa olsun kaos bekleniyor kösel mali piyasalar zaten düşüşe geçmiş durumda işte poundun sterlinin değeri yüzde dokuz düştü ve banka Britanya'daki banka hisse senetleri %25'in üzerinde düşüşe geçmişler. Bu da pek çok Wall Street'te çalışan bankalar alemindeki şeyin bu brokerage dedikleri işlemleri yapanların ve bankaların değerini bayağı silip süpürmüş durumda. Negatifte kalmışlar şeyleri. İnanması güç. Yani bir kısmının negatifte kalıp diğerinin aynı şekilde bundan kar etmemesi ya da kar etmeyeceği bir sistem içerisinde zaten oyunda bulunmaları bana pek inandırıcı gelmiyor açıkçası. İşte onun için vergilerden toplanan şeylerle o, o giderilecektir herhalde. Ve Brexit diye adlandırılan bu oylama ciddi bir şekilde Avro bölgesinde Eurozone denen Avro bölgesini de sakatlıyor. Belki de öldürecektir. Ve bunun yerine de işte şimdi çok e, transpasifik e, TPP diye adlandırılan antlaşmayı da zora sokar mı sokmaz mı o tartışılıyor. Fransa Dışişleri Bakanı zora sokar diyor. Evet bir e, şeyde Hedges'de muhtemelen böyle bir sonuç beklenebilir Demek diyor. ki İngiltere yüzünden bir şeyde bir sonuç çıkabilir aslında. İngiltere'nin baskısı yüzünden böyle bir şey e, transpasifik anlaşmasının yapılması... ...gündemdeymiş gibi bir durum da ortaya evet. çıkabilir... ...bunun sonunda. Acaba bakalım Britanya'da bunu geçirebilecekler mi... ...ayrılmış olanda. NATO'nun da durumu... ...biraz... ...sarsıntıda deniyor. Amerikan Doğu Avrupa'da... ...ve Orta Doğu'da... ...ki Amerikan şeyini de sarsar bu... ...hesaplarını diyor... Ve ekonomist, iktisatçı Michael Hudson'la bu konular üzerinde kitapları olan Michael Hudson'la konuşmuşlar. Ee, o soruyu da soruyorum. Britanya'da pek çok, Amerika'da ve Avrupa'da pek çok banka e, paralarını şeyde tutuyorlarmış. Büyük Britanya'da. Hı hı. O da dokuz %9'luk bir kaybı uğradılar. Şimdi ne olacak? Muhtemelen bunu hedge fonlarına yatırmamışlardır diyor. Hudson, Michael Hudson bayağı Britanya'nın şeyde kalacağı kumar işi ya bu. İktisatçılar özellikle borsa falan hep kumara dayalı. Yani hesap ihtimaliyat hesabına dayalı. Kumar demeyeyim. Kötü bir terim olmasın diye. Britanya'nın kalacağına yatırmışlardır. Büyük ihtimalle kurumların çoğu diyor. nasıl kalır bunlar diye. Ve başka şirket ve bankalarda yüz milyarlarca dolar kaybetmiş olduklarından şüpheleniyorum. Yeni bir liman biraderler skandalıyla beraber kalabiliriz ama kim olduğunu bilmiyoruz demişler. Tabi eğer Demokrat Parti yani Wall Street'i kurtar. Maktan sonra bir daha böyle bir şeye girerse finans elitinin hizmetkarı olarak görünecekler. Yani e, Demokrat Parti, Amerika Birleşik Devletleri'nden bahsedeceğiz evet. değil mi? Demokrat Parti. Hı -hı. Yani seçim çalışmaları sırasındaki Demokrat Parti'den bahsediyor. Evet. E, yani bazı mali kuruluşlar, <gülüyor> bankalar ve hatta bazı hükümetler bile iflaslarını ilan edebilirler demiş. Çok enteresan bir krizle karşı karşıyayız. Hangi hükümetler acaba? Onu söylememiş. Hatta Hedges de sormuyor fakat... Amerika çok... Birleşik Devletleri'ndeki eyaletlerden bahsediyor. Amerika Birleşik Devletleri Yok, dediğiniz zaman... Yok bu hükümetlerden. Ülke, diğer, ülkelerin, diğer ülkelerin Birleşik Devletler'deki değil. değil. Evet. Global yani Fransa ve Avrupa bankaları da toparlamaya çalışacaklar. Londra'daydı merkezi çünkü diyor. Şimdi Britanya bankalarında büyük bir kayıp olacak ve bu bankaların senin sorunun da cevabı kısmen burada olabilir bakıyorum. Bu şirketler ve bankalar tarafından ödenmiş olan vergiler e, Britanya ekonomisinden uçmuş olacak, buharlaşmış olacak diyor. Peki e, Britanya Merkez Bankası... Bu, krize, bu kriz içinde kimin için para yaratacak yeni diyor. Nereden nereye işte bir cepten öbür cebe. Yani ekonomiye mi sokacak parayı yoksa yeni bir bankaları rahatlatma şeyi mi yapacaklar diye. Taşınacaklarına dair de haberler var. Ee, mesela Habertürk'ün e, Bloomberg kanalında Londra'nın en büyük finans kuruluşlarında görev yapan binlerce kişi İngiltere'de referandumdan e, ayrılma sonucunun çıkmasının kendi kenti terk edebileceğine dair e, rivayetlerin oldukça yüksek olduğunu e, yazmış gazete. Bu durumda en çok faydalanacak kentler arasında Paris, Frankfurt ve Dublin yer alıyormuş. E, durum böyle. Evet, enteresan, enteresan bir başka araştırma da yayınlanmış. Bu da taze bir araştırma. Komandirimizden görüyorum bunu da. Nika Knight yazmış. İzlediğiniz evet. İster Brexit olsun ister remain yani kalmak gitmek mi zor kalmak mı diye konuşuyorduk ya e şarkılar da çalıyorduk hatta kreşten filan e sonuç ne olursa olsun hedge fund denilen hedge fundları denen şeyler kar edecek. Hedge fundları ne demek ben bilmiyorum emeklilerin falan, Amerika Birleşik Devletleri'nde bütün dünyada da Türkiye'de de hedge fund sistemi olarak mı terendiriliyor bu hedge fund deniyor galiba bilmiyorum adlarına bakmak lazım ama e, baya ciddi bir e, onlar her durumda kar edecekler diye bir haber de var bakalım bunun üzerinde daha epey konuşma fırsatı bulacağız. Maalesef ya da iyi kim mi diyeyim bilmiyorum ama böyle bir krizin içinde dolaşmakta olduğumuz kesin. Bunun bunun şeyler de iklim ve çevre konularında da çok önemli yankıları olabilir. Özellikle Britanya serbest kalırsa bütün kuralları çiğneme çiğnemekte de kendisini serbest hissedebilir deniyor. Yani bunu söylüyoruz da İngiltere'nin sadece hükümetten ibaret olduğunu ve kendi başına kararlar aldığını, Türkiye'ye benzediğini ya da Rusya'ya benzediği gibi bir algıya da kapılmamak lazım. İngiltere içerisinde de oldukça kuvvetli bir muhalefet var. Evet. Hem çevre konularında hem diğer siyasi konularda hükümetin karşısına çıkabilecek eylemlere imza atabilen birçok eylemi zaten açık gazetede biz gördüğümüz zaman aktarıyoruz. O yüzden biraz o karamsarlığa da düşmemek lazım diye düşünüyorum. İngiliz, yani çünkü sonuçta yüzde bu hayır diyenlerin büyük bir çoğunluğu genç nüfus içerisindeydi. ...ve bunların da kolay kolay... ...ellerinden gitmesini istemeyen insanlardır. Avrupa Birliği'nden... ...ayrılıyoruz diye hükümetin her dediğini... ...yapabilecek bir kitle de olduğunu zannetmiyorum... ...bu yüzde kırk kesimin. Evet işte bu şeyin içinden... ...büyük bir mücadele de çıkabilir. İspanya'da... ...onu daha sonra... ...Amedin ile de konuşma... ...fırsatımız olacak fakat... ...Podemos seçimlerde... ...beklediği şeyi elde edemedi ve muhafazakar partinin başında Başbakan Mariano Rahoy en büyük şeyi kazandı gene. Çoğunluk sağlayamadı. Tam bir mutlak çoğunluk. Ama Sosyalist de ikinci geldi. Mesela sol kanat Unidos Podemos adı altında Hı -hı. girdi. O üçüncü oldu ve Podemos lideri Pablo Iglesias da sonuçların hayal kırıklığı yarattığını da söylemiş bizim için yeterli bu sonuçlar değil başka beklentilerimiz vardı demiş son iki yılda yaptığımız tarihi ve beklenmedik bir şeydi ülkemizin tarihinde ama görülmemiş bir şeydi fakat bu akşam farklı şeyler beklediğimiz kesindi demiş bakalım böyle genel durum böyle bir de şeyden bahsedelim hemen yangınlardan bahsedelim ülkedeki Adrasan'daki yangın 20 saat sonra kontrol altına alınmış 150 hektar alanın kül olduğu görüntülerin ürkütücü olduğunu da söyleyelim otel ve tatil köylerinin bulunduğu olimposta boşaltılmıştı oraya da geri dönülüyormuş yiğidi evin yandığı da belirtiliyor köylülerde ormancıları ve itfaiyecileri suçlamışlar. Evi yananlara da geçici konteyner ev verilecekmiş. Kumluca Belediye Başkanı Su Samettin Çetinkaya AKP'li yanan evlerin yerine yenisi yapılacak demiş ama geçici konteyner verilecekti. Yanmış hayvan kaplumbağa fotoğrafları var mesela. Evet şimdi görelim görmeyelim de e, sebebini diye merak edenler için Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruları cevaplayan Olun, orman ve e, çevre orman ve orman su işleri bakanı Veyseleroğlu'nun cevabını söyleyebiliriz. Elimizde net hiçbir veri yok diyor. Bununla ilgili Antalya Valiliği, Emniyet Teşkilatı ve Jandarma çok sıkı bir çalışma yapıyor. Biz şu anda sadece gücümüzle yangını söndürmeye çalışıyoruz. Bütün gücümüzle yangını söndürmek için gayret ediyoruz demiş. Ardasan'daki yangının muhtemel muhtemelen o civardaki ise... Adrasan'daki yangının muhtemelen o civardaki bir serada bir takım maddeleri dışarı atıp yakmak isterken çıktığı şeklinde bir ihbar geldi. Ama net bir şey değil demiş. Yani bir takım maddelerden ötürü ortaya çıkmış. Evet ama CNN Türk'ün <gülüyor> mesela bir şeyi var derlemesi var. Yani Türkiye geçen hafta cehennem sıcaklarını yaşadı. Sıcak havalar aynı şekilde sürüyor. Orman yangınları en önemli etkilerinden biri oldu. Halen Antalya'nın turistik belgesi adresinde süren yangında diye yazılmış haber ama 150 hektardan fazla alan küle döndü. Bir köydeki yedi ev yandı. Ahırdaki hayvanlar telef oldu. Yani hem evcilleştirilmiş hayvanlar hem de bütün ormanlardaki yaban hayvanları da çok zor durumdaydı. evet. Hatta Kaliforniya'daki yangınlardan hatır, Yanlış hatırlamıyorsam Mu diye bir kuş var Onun kaçarken Görülmüş çok Tuhaf yürek paralayıcı Şeyi vardı yolda, karayolunda Kaçıyor kocaman kuş Orman yangınlarının Nedenleri muhtelif tabi ama hiç kimse Şeyden bahsetmiyor Köyse iklim değişikliğinden ve köyse ısınmadan Nedense ama e, sıcak hava ormanları tutuşmaya hazır bir fitil haline getiriyor demiş CNN TÜRKOM ve Türkiye'de son bir hafta orman yangınları işte Antalya Manavgat 20 Haziran, Mersin Silifke 21 Haziran Manavgat'ta devam ediyor, Antalya'da 22 Haziran'da Lara'da bir dönümlük orman külü olmuş, 22 Haziran'da Kepez'de 2 saatin sonunda kontrol altına alınmış. 2 dönüm alan yanmış. Uşak'ta 22 Haziran'da gene Eşme'de 10 hektarlık tarım arazisi yanmış. 23 Haziran'da Mersin, Erdemli'de 10 dönümlü Kızılçam Ormanı kül oldu diyor. 23 Haziran'da Tekirdağ'da Keşan'da Malkara'da 95. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nın bulunduğu Çetinbaşı Kışlası'ndaki ormanlık alan yanmış. Başka rakam verilmiyor. Sonra 23 Haziran Antalya Kumluca 1 hektarlık alan yandı. Edirne'de Keşan'da 24 Haziran'da 40 hektar orman kül olmuş. 2 ev meyve bahçeleri ekili alanlar ve arı kovanları yanmış. Gene Antalya Kumluca'yı belirtiyor tabi. 24 Haziran'da devam ediyor Bir de Bursa'da var aynı tarihte Mustafa Kemal Paşa'da 2.5 hektar Kızılçam ve Karaçam Ormanı yanmış Adrasan'ı söyledik Tekrar devam ediyor 26 Haziran'da gece boyunca şey oldu Nihayet Söndürüldü belirtiliyor Ya da kontrol altına alındı 150 hektarın üzerinde 2 yıl önce de 125 hektar Yanmıştı böyle devam ediyor 26 Haziran'da da dün yani belki gün Denizli Çameli. ilçesinde çıkan yangında 50 dekarlık orman yanmış. Beş mi oluyor? Ee, şey e, bir de seller var tabii. Muş'ta bir sel felaketi vardı. Bir ölü bir yaralı. Van'da da bir sel faciası vardı. 47 yaşındaki Mecit Beled selde kaybolmuştu 5 çocuk babası 47 yaşındaki Mecit Belet. 10 dakikalık yağmurlardan bahsediyoruz Batı Virginia'da Amerika Birleşik Devletleri'nde de %80'ini sel basmış 55 ilçeden 44'ü %80'ini aşağı yukarı seller sular altında kalmış ve bu tarihinde görülmüş en kötü olma ihtimali var diyor Batı Virginia valisi Earl Ray Tomblin. bunu da Climate Progress adlı siteden aldık ABC'ye söylemiş bu demeci vahim bir durum var yani bir tarafta cehennem bir tarafta tufanlar devam ediyor TransCanada şirketi de NAFTA anlaşmasına başvurarak 15 milyar dolarlık bir dava açmış Amerika Birleşik Devletleri hükümeti aleyhine o Keystone Petrol hı hı. boru hattını yaptırmadınız biz de zarara girdik diye. Çok ilginç değil mi? Evet. Tam da e, bu işte bunun benzerlerinin de Trans Pasifik Anlaşması diye Avrupa'da lanse edilmesine çalışıldığı bir seçim sırada. öncesi lobi evet. faaliyetleri arasında da belki değerlendirilebilir bu davalar. Bakın sizin ne bekliyor demeye çalışıyor olabilir adaylara. Çok ilginç aslında. Bir de seçimle ilgili özel çıkarlar, menfaatler yerel seçimlere acayip para aktarıyorlarmış. Bunu da söyleyelim. Evet, şimdi bu arada, aradan önce bir de şeyi söyleyelim. Euro 2016'da büyük bir sürpriz Tarihi bir şey oldu Britanya İngiltere kararı yanlış anladı deniyor Brexit'i ve Avro 2016'dan da ayrıldı diyor İzlanda'ya yenerek ikinci tur maçında İzlanda İngiltere'yi 2-1 yenerek Şaşkına çevirmiş şey istifa etmiş zaten Başbakan Başbakan <gülüyor> Teknik, direktör. teknik direktörü. Tam başbakan işte. Evet. Tekonun başbakanı teknik direktörüdür. Bizde evet. imparator var ama. Onlar da başbakan yani vardır. Tülüyor. Evet. Öyle olmuş. Bu Rusya krizinden özür dilemekten bahsetmeyeceksiniz. Sustum Hiçbir şey söylemiyorum. Ne zaman gireceksiniz diye merak ediyorum ama hiç böyle içinizden gelmiyor mu bahsetmek? Geliyor, geliyor. Şimdi asıl konu o olacak zaten. Özürlü diplomasi diye vermiş Cumhuriyet Gazetesi of. Manşet'ten. İsrail'le anlaşmanın ardından Rusya'ya da özür mektubu. Bir günde iki çark diye. Tabi sorular var. Yani kusura bakma Putin diye vermiş yalnız şeyi. Türkçesiyle mi Rusçasıyle mi? Türkçesi kusura bakma olmuş. Yedi Hı. ay sonra düşürülen uçak konusunda Rusya'dan özür dilemiş. Hizvinite Rusça sonu. Yeni bir de öğrenmiş olduk Cumhurbaşkanımız sayesinde. Hizvinite Putin. İzbinite Mistr Putin. O özür anlamına mı İzvinite geliyor yoksa? tavarış Putin. Efendim? Yoksa kusura bakma. İzbinite mi? Baya özür dileri manasına geliyormuş yani. Kusura bakma bence Türkçede olan bir şey. Kusura bakma pardon mi falan mı demesi e, kusura lazım? Kusura bakma. Yani. işte adam bakma. düştü öldü adam ama ne yapalım artık. İzbinite tavarış Putin. Peki bunları konuşacağız bir de Arapçısı da... ne demek acaba şey? Ee, özür dilerim. Var mıdır? La habla ve <gülüyor> la kuvvet filan olabilir. La habla ve la kuvvet birader eset eset değil esat. Evet bir de şey var Yok. şimdi. Evet. Müsağ olmaz nedir acaba ya? Ben bulayım şimdi onu bir ara verelim de bulayım Arapça özür dilemek ne demek? Tamam. Ona, ona da ihtiyacımız olabilir yakın zamanda değil mi? Arapça özür dilemek Google. Şey, İbranice'sini de bu araya soksan iyi olur. Orada özür, özür yok. İbraniceden var özür. Hayır, o, o taraftan ama. geliyor mu özür var da şey yok o, orada da. Yani mesela en önemli şart kalkmış değil Gazze konusunda Deniz Abdulkası ama onları da konuşuruz işte. Açık kaste. New York London Londra hatırası Procol Harum'dan dinlediğimiz Grand Hotel albümünden aldığımız hoş bir parçaydı Procol Harum'un kurucularından David Knight asıl adı David John Knight David Knight diyebiliyoruz 1945'te bugün 28 Haziran'da Islington'da Kuzey Londra'da doğmuştu. Londra hatırasını da işte bütün bu Brexit meselelerinin üzerine çaldık. Belki hatta bir de İzlanda ilgisini üzerine de Londra'ya dönüşte bir hatıra verirler. Hmm, takıma. Evet bir şeyde istifa yoktu değil mi? Nerede efendim? Fatih Terim'inkinde. İstifa mı? Hmm. Yok, zaten son senesi değil olduğu he. söyleniyordu. Yok. Uzatmalı. Bırakacağı şimdi... soru mi? Evet söylentiler ya. var. Ben ben şeyden bahsediyorum, somut şeylerden. bir somut istifa mektubu duymadık, görmedik. E, diploma var mı? Di diploma yok da. 278 bin TL e, maaş alan bir radyocu var. Ondan bahsetmemi ister misiniz? Ah e, isterim tabii. Bizde bu kadar yüksek değil maaşla. 278 bin TL. Ayda mı? Yapmaya. hı, hı. Ayda. Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu üyesi CHP Eskişehir Milletvekili Atilla Sertel, Cumhurbaşkanı'nın iftarı için Fransa'daki 2016, Fransa'daki 2016 Avrupa Şampiyonası'ndan günü birlik İstanbul'a gelen Ersin Düzen'in TRT'de yayınlanan stadyum programı için bölüm başı 34.750 lira ödendiğini belirterek Ersin Düzen'in aylık 278.000 lira para aldığını söylemiş. Böyle futbol maçlarını yayınlaması için mi? Spiker işte şey hmm. sunum, sunum yapması için. Sunum program başına 34.750 lira. Çok özel bir sunum tarzı olsa gerek. Yani taş çatlasa 2 saat yapar maksimum. Radyoculukta şeydir 2 saat maksimumdur diye düşünüyorum ben açıkçası. Yani normalde günde <gülüyor> 4.5 buçuk saate bulduğumuz da oluyor kimi zaman kayıtlarıyla beraber ki gezi parkesi aslında benim şahsen 7 saate bulmuşluğum da vardır ama hiç bu konulara girmeyelim istiyorsanız. Hürriyette yer alan habere göre diye yazıyor. Ben T24'ten okuyorum. TRT'nin dış yapımlarına da e, yılda 600 milyondan fazla para harcandığını söylemiş Sertel. E, bu harcamaların tüm e, özel televizyonların içerisinde, özel televizyonların ilerisinde olduğunu vurgulamış. Sertel aynı zamanda e, aynı başarıyı reyting ölçümlerinde yakalayamadığı için TRT'yi biraz eleştirmiş. Bu e, Yine TRT 2016 spikerleri arasında yer alan ve Cumhurbaşkanı'nın iftarı için Fransa'da günübirlik İstanbul'a gelen e, genel müdür Şenol Gökay ile aynı masada poz veren Ersin Düzen de TRT yönetiminin gözdelerinden demiş. Hmm. Ersin Düzen'in Fransa için ne kadar ücret aldığını bilmiyoruz ama haftada iki gün yayınlanan yapımcısı ve sunucusu olduğu stadyum programı için bölüm başı 34.750 lira ödendiğini biliyoruz. TRT'nin kameralarıyla, TRT'nin imkanlarıyla TRT stüdyolarında çekilen stadyum için e, Ersin Düzene haftada 96 69500 lira. Ayda 700, 278 bin lira aktarılıyormuş. Baya e, çok büyük bir, bir para olduğunu söylüyorlar. Çok büyük bir program olsa gerek herhalde. E, ben Diriliş bu arada... dizisinin senaristi ve yapımcısı Mehmet Bozda bölüm başı 1 milyon 100 bin lira ücret ediniyormuş. Ödeniyormuş ödüyor musunuz Yani siz ödüyormuşsunuz sonuçta TRT'nin parası doğrudan özel sektör üzerinden gelen, kar üzerinden işleyen bir şey değil. Ee, sizin verginiz üzerinden e, diriliş adlı diziyi izlediniz mi bilmiyorum ama o kadar para verdikten sonra Dinlenme. bence artık izleyin. Ee, 1 milyon yüz bin lira ücret ödeniyormuş bölüm başı. TRT'nin zenginleştirdiği isimler olarak nitelendiriliyor bu kişiler. Prodüksiyon masrafı yokmuş. Öyle mi? Yani bu programı. Işte çok özel, önemli yani. Radyo dedim ama televizyonmuş bu arada. Ama radyoculuk geçmişte olduğu söyleniyor televizyon Radyo Radyonun esamisi mi okunur? Ee, 450 bin TL'lik çizgi film vereyim istiyorsanız. Yok ben şeyi istiyorum. Bir de o zaman hesaba kitabı durduysan bir Yok, de dur şeyi söyleyiver. Neyi? Bu Muhammed Ali'nin cenaze törenine gidip gelmesi yarıda kesip dönmesi kaça mal olmuş? Onun da hesabı vardı bir yerde. Ee. Madem ondan da meraklısın. Konuşma yaptırılma deyince dönmüştü. Televizyon, kamera koysak şuraya mesela şey olur mu? Maaşlarda artış olur mu? Ufak, güvenlik kamerası da mesela. Neyse. Muhammed Ali şey değil mi? Ücret. Evet. Yazıyorum. Muhammed Ali Ücret. Hmm. Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecekmiş. Ee, bulamadım. Sonra hmm. bulayım. Peki. Sonra. Şimdi o zaman ee, şeye geçelim. Cumhurbaşkanlığından Erdoğan Putin'e yazdığı mektupta kusura bakmasınlar diyorum dedi diyor. Kime kusura bakmasınlar diyormuş? Pilota. Pilota değil, pilotun ailesine. Pilotun ailesine. Evet, pilota... Özür dilemek zor mu? Özür diliyoruz demek zor, zor şey bir şey? evet. yani... Zor geliyor, evet. Ben de öyle anlıyorum yani. Ee, Kremlin... Ya da yani Metin'de mesela e, o şekilde yazmıyordur da Türkçesini çevirmek istediğiniz zaman kendinize göre çeviriyorsunuzdur. O da olabilir belki. Yok, özür dilemek zor geliyor. Ben bunu biliyorum. Peki neden ama bu? Kremlin sözcüsü de... E, Dimitri Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada olayda Ölen Pilot'un ailesine başsağlığı mesajı verildiğini ve af dilediğini söylemiş. İzvinit diye, af dilerim anlamına gelen, affedersiniz, izvinit diye ifadesinin yer aldığı bildiriliyormuş. Kusura bakmasınlarmış, affedersin Türkçesinde Kusura bakmasınlar demiş, evet. Yani çok kusura bakma Putin. Değil, değil mi şey... Yani pilotun ölümü konusunda büyük üzüntü duyduğunu belirtmiş. Putin'e gönderdiği mektupta acıları hafifletmek için her türlü adımı atmaya hazır olduğunu belirtmiş. Tazminat talebine de yeşil ışık yakan bu mektup Rusya'dan özür olarak duyurulmuş. Çeşitli gazetelerden böyle görebiliyoruz. Başbakan da aynı şeyi söylemiş. Süreç fiilen başladı demiş Rusya ile krizin ortadan kaldırılmasına dair. Bugün yarın belki çarşamba ya da belki perşembe. Putin ile Cumhurbaşkanımız arasında telefon görüşmesi gerçekleşecek demiş. Altı ayda yaşananlar yaşanmamış gibi kabul edilip nerede kalmıştık diye yola devam edeceğiz diye konuşmuş. Öyle mi? Evet. Ne güzel. Ee, şey. Reset e, atıyorsunuz. Reset atmak demek. Reset. Evet şey e, peki, format. Formatlama durumu şöyle de bir şey var. E, tüm yani şunu söylemişler yalnız bizim hiçbir zaman Rusya Federasyonu'na ait uçağı vurma isteğimiz ve kastımız yoktu ifadesini kullanmış ama hatırlar mısın eski başbakanın adını hatırlıyor musun sen aha, aha, aha. Ahmet Davutoğlu <gülüyor> evet. Evet. Ee, o benim emrim üzerine vuruldu demişti ee, Erdoğan da sahip çıkmıştı sorunlar yargılanmayacak yani. mı o zaman ortada bir kusur olduğuna göre sorunları herhangi bir ceza yaptırma uygulanmayacak mı Sadece ateş eden mi suçlu bu durumda? Ateş emri veren suçlu değil mi? Ee, öyle olması lazım. Ee, bak hani dokunulmazlıklar da Rus pilotun ailesini Türk ailesi olarak kabul ediyoruz. Acılarını dindirmek için her türlü inisiyatife hazırız demiş. 7 sonra mı oluyor bu? Ne kadar zaman sonra? Hmm. Ee, son kararı Rusya, Moskova verecek demiş. Rusya Tarım Bakanı konuşmuş. Aleksandr Tikachev. Ee, ...tarım ürünlerinin neredeyse tümü yasaklanmış... ...Kasım 2015'te olmuştu bu... Ben çağrımı yine dile getiriyorum... ...buradan ilk iş i̇şte olarak Sputnik News'in yasağını kaldırın... ...ve Türk biberinin yasağını kaldırın... ...ikisi de önemli... ...Ruslar Peki. için Türk biberi, Türkler için Sputnik News... ...Sputnik News aslında o kadar da fazla önemli değil... ...Sputnik News'e zaten Cumhuriyet T24 gibi zaten... ...siteleri üzerinden haberlerini bolca okuyabilmemiz mümkün oluyor... Giremesek bile bu siteler üzerinden aynı şekilde o haberler yayılıyor. Türkiye'ye alakalı haberleri Rusya gözünden okumak için birebir yani. Evet ama ben şimdi günün küçük sorusunu sorayım. Asla özür dilemeyeceğiz diye bir şey denmişti. Özür demiş? dilenmeyecek demişti. Ne demiş? Erdoğan tarafından. Böyle bir şey yok muydu? Ne zaman denmiş? Bir ara. Asla özür dilenmeyecek diye, Asla. Asla lafını ben uydurmuş olabilirim. ...o bir işletti iddia edilmişti... ...hani Rus televizyoncuların mı... ...ne... Heh, ...tamam buldum buldum... ...özür buldum. dilenmeyecek diye bir laf yok muydu... ...var var buldum bir saniye açılmasını bekliyorum... ...açıldı... Ee, ...Putin'den özür dileyen Erdoğan'ın... ...Rusya'dan özür dilemeyeceğiz sözleri tekrar gündem olmuş... Ee, ...haber soldan alıyorum ben de bunu... Ee, de yaptığı röportajda özür dilemesi gereken biz değiliz, özür dilemesi gereken bizim hava sahamızı ihlal edenlerdir. Şu anda silahlı kuvvetlerimizdeki bizim pilotlarımız kendi görevlerini ifa etmişlerdir. Nedir o da? Angajman kurallarının ihlalidir, gereğini yerine getirmişlerdir, olayın aslı budur. İşte ben de bunu hatırlamaya çalışıyordum, teşekkür ederim. E o zaman şimdi... E, perhizlerden ve lahana turşularından bahsederek bugünkü programı tamamlayabiliriz aslında. Özür dilenmeyecek dendi. Sonra da kusura bakmayın dendi. Peki. Ama özür dileme kötü bir şey de değil yani. Din, Onu da söylemek i, i, gerekiyor. Şube yok. Çok iyi bir şey. Yanlış bir şey yapıldığı zaman ya da yanlış olduğunu düşünüldüğü bir şey yapıldığı zaman ilişkiler karşılıklı olarak kötü gittiği zaman Özür dileyebilirsiniz. Dünyadaki en önemli şeylerden bir tanesi hatta o zaman. Ama burada, erkeklik Burada bir ya. samimiyetsizlik var yalnız. Samimiyetsizlik evet. hangi konuda efendim? Evet. 25 Kasım 2015'te niye o zaman CNN International'a Rusya'dan özür dilemeyeceğiz? Hava sahamızı ihlal edenler bizden özür dilemeli demişti. Peki ben başka bir şey daha soracağım. Siyasetten bahsediyoruz. Rus pilotu... O zaman cinayete geçelim. Rus pilotu öldürdüğü söylenen Alparslan Çelik tahliye edilmiş. Evet. Avukatların talebi üzerine verilen ifadeler milli güvenlik gerekçesiyle basına paylaşılmayacak. Bizzat kendim öldürdüm demişti, değil mi? Öyle hatırlıyorum ben Yani bence Çelik. ya benim gör Çükmen. görüşüm şu. Orada kimin öldürdüğü, o paraşütle ateş edildiği zaman pilota isabet eden kaç tane mermi vardır. Bizzat ben öldürdüm demesi biraz artistlik kıvamına gelen bir açıklamaydı ama yaptı ve ama e, onun o komutasında. Görürdü. Onun komutasındaki gruptan yani kendisinin bizzat öldürmesi diye ama komutan yardımcısı o kadar önemli bir insan değil bu arada. Alparslan yani Çelik 16 kişiyle gözaltına alınmıştı. Toplam 17 şüphenin üzerinde e, otomobillerde ve evlerinde yapılan aramada 5 makineli tüfek, 4 tabanca ve 2 telsiz ele geçirilmişti. Hepsi serbest bırakılmış. Şimdi tahliye edildi. Yalnız yurt dışına çıkmaya yasağı konmuş. Peki bunu nasıl izah edecekler e, Rusya ile? Yani Bilmiyorum. Böldürdüm diyen adamı çıkartıyorlar. Neyse peki geçiyorum. Daha fazla durmayalım üzerinde. Yani şey e, Gelelim İsrail'e. İsrail'e İsrail e gelmeden önce hemen şeyden bahsedeyim. E, dinleyicilerimiz de aynı zamanda hatırlatmışlar. Gökay Çalışkan 2 milyon liraymış. Hangisi? Muhammed Ali'nin cenazesine gidip gelme? Boşa harcanan 2 milyon lira. Boşa harcama değil. Oraya gidildi, Fatiha'lar okundu, aynı zamanda gerekli kamazlar da bulunuldu. Yok, hiç öyle bir şey olmadı. Gidildi, gelindi. Helal, e, e, hakkımızı helal ediyoruz şeklinde söylenmedi mi? Ay şey e, yapılacaktı. Hmm. Sermoni? Tören? orada Tank konuşma yapılacaktı. Onlar yapılmadı. Bir de örtü, Kabe'den getirilen bir örtü e, konacaktı. O da konamadı. O işin Pierre kısmı. Sonuçta bir Fatiha e okumaya gitmişlerdir 2 milyon. E, Okumadı işte orada. Fatiha e okunmadı. Ben okundu diye hatırlıyorum. Peki, 2 milyona bir Fatiha e bence pahalı ama olsun. Peki, şimdi şeye geçelim. İsrail meselesine geçelim o zaman. İsrail'den ne istenmişti? Ne verildi Şimdi bir yalnız bu İsrail'le anlaşmanın ardından Rusya'ya özür mektubunu konuştuk. Şimdi 2009'da One Minute ya da One Minute diye çıkıştı 2010'da 10 kişinin öldüğü Mavi Marmara saldırısının ardından da düşman ilan ettiği İsrail'den taleplerinin hiçbiri tam olarak kabul ettiremedi AKP deniyor Cumhuriyet gazetesinde ama doğalgaz vadi karşılığında İsrail ile ilişkileri yeniden normalleştiriyormuş doğalgaz mı? Hmm. Marmara o suredeki savaşın sebebi olan doğalgaz evet Aştod limanına yanaşmayı reddettiği için 10 kişi ölmüştü dün adlarını da anmıştık e, bu ölenleri bu gerçeği görmezden gelen hükümet yeni anlaşmada İsrail'in aynı liman için kullanım izni vermesini Gazze'ye yönelik ablukanın kalkması olarak kamuoyuna sunuyor diye yazmış Duygu Güvenç. Kadri Gürsel de gene Cumhuriyet gazetesinden Gazze'ye deniz ablukası yerinde duruyor. Kalkmayacağını Türkiye'deki siyasal İslamcı iktidar daha en başından beri biliyordu. Şimdi iktidar bu çark etme manevrasını AKP seçmenine nasıl yutturacağını hesabını yapıyor demiş. Rusya ile tatlıya bağladık demişti Yıldırım ama bir de şeyle de İsrail de tatlıya bağladık demiş mi bilmiyorum. Çünkü çok da tuhaf bir şey var. Bizzat Binyamin Netanyahu bir şey demiş. Yok demiş öyle bir şey. Hangi konuda efendim? Yani kalkmayacak demiş. Bu konuda kalkmadığını herkes biliyor. Aştok evet. Limanı'na yanaşacak Türkiye'den giden böyle Ramazan şey, Ramazan bayramında e, ayakkabı dolu gemiler, giysi dolu gemiler. O oh, Hayır, onu herkes kabul ediyor. Yani dile getirilmese bile biliniyor. Ama şöyle bir durum da söz konusu. E, bu e, muhafazakar gazetelerin önde gidenlerinden bir tanesi olan Vahdet Gazetesi, 2010'daki Mavi Marmara krizinden beri aralarında kriz bulunan Türkiye ile İsrail arasında... Geçtiğimiz gün açıklanması planan yakın zamanda açıklanacak daha doğrusu normalleşme anlaşmasına dair sert eleştiriler dile getirilmiş reddediyoruz başlıklı haberde reddediyoruz çünkü abluka kalkmayacak deniliyor. Evet. Yani Şöyle, o çevrenin içindeki gazeteden bahsediyorum. Ama ölenlerin de öyle bir şeyi var yani ölenlerin yakınlarını. Neyse ona da girelim. İsrail ile Roma'da sıkılan eller Gazze'ye uygulanan ablukayı kaldırmayacak deniliyor. Reddediyoruz. iki. reddediyoruz çünkü Türkiye işgali tanıyacak diyor. Türkiye'nin anlaşmayla kabul ettiği Aştot Limanı üzerinden yardım malzemelerinin götürülmesinin şartı kesinlikle ablu, ablukayı hafifletmeyecek. Bu durum Türkiye'nin İsrail işgalini ve ablukayı resmen tanıması sonucunu doğuracak demiş. Üçüncü olarak Reddediyoruz çünkü şehit kanı parayla örtülecek deniliyor. Anlaşma, anlaşma ile Filistinli Müslümanlara Mavi Marmara gemisiyle yardım götürürken şehit olan 10 Müslüman Türk'ün kanı yerde kalacak denilmiş Vahdet Gazetesi'nde. Reddediyoruz çünkü kelle isteyene gün doğacak demiş. En ırkçı, İsrail tarihinin en ırkçı hükümetiyle masaya oturuldu. Netanyahu koalisyon ortağı Liberman'a pek çok kez... Ee, İsrail'e karşı olan tüm Arapların bal, başının baltayla kesilmesi açıklamasını yaptı. Şimdi evet, bu kişiyle... Balta, baltacı bir dışişleri bakanı var. Bununla konuşuyorlar. Şimdi evet, bunu doğru. şimdi bu kişiyle konuşuyorsunuz deniliyor. Reddediyoruz çünkü Kundak'taki çocuğu bile öldürdüler deniliyor. İsrail saldırılarından 1998'den bu yana devam eden İsrail saldırılarından referans veriliyor. Altıncı olarak reddediyoruz çünkü Zeybekçi hata yaptığını anlamıyordu. Kabak da şimdi ekonomi bakanı Nihat Zeybekçi'nin başına patladı şimdi. Gördünüz mü? Allah'ta neyse. Anlaşıldı. Üzmeyelim bir kendimizi de dinleyicileri de zeybekçi dışarıda kalsın istersen bugünkü programın ve biz tamamlasaydım şunu. Çok dar zamandayız. E, peki. Tamam. <gülüyor> zeybekçi. Yok, 7, 8, 9 da vardı da. Yani Bak. muhafazakarlar açısından buna bakmak önemli. Bu gerçek bir çatlak niteliği de taşıyor aynı zamanda. Yani bu zamana kadar da Adalet partisi... ve şimdiye kadar şaşırtıcıydı. Evet. İnşallah bakalım göreceğiz. Evet, neler bakalım hep beraber göreceğiz. Evet. E, Alparslan Çelik neden tahliye edildi bu kadar silahla filan bilmiyoruz değil mi? Peki yürüyüş dergisi muhabiri Ebru Yeşilırmak sokakta vuruldu. Onu biliyor musun? Gazi Hayır. Mahallesi'nde polis tarafından. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde ameliyata alınmış. Durumu ağırmış. Avukat Oya Aslan bir yanete verdiği bilgide e, polis tak, a, yani ırmak ve bir kişinin daha bulunduğu araç polis tarafından takibi alınıp sıkıştırılmış. Aracın lastiği patlayınca aşağı inip o sırada polis ateş açmış. Çok acayip. Polis de evinden, peşinden eve girmiş. Ambulans çağırmış da hastaneye kaldırılmış. Sırtından vurulmuş. Akciğerinden yaralanmış. Bu da böyle. E, fakat e, peki imzacı 35 akademisyeni memuriyetten çıkarma istemine ne diyorsun? İyi geçmiş. Eğitim senden. Görkem e, şeyi söyleyeyim. Mustafa Görkem Doğan e, kan, yeni kanuna göre 20 Temmuz'da bir kanun çıkarılması görüşülecekmiş. E, 35 akademisyenin akademisyenler bildirisinde imzası olan 35 akademisyen yüksek öğretim kurulu tarafından, YÖK tarafından 20 Temmuz'da görüşülecekmiş. Akademisyenler ceza alırsa bir daha Türkiye'deki üniversitelerde çalışamayacaklarmış. Gördün mü? E, nöbetçi genel yayın yönetmenlerinin ifadesini kim alacakmış peki onu biliyor muydun? Nöbetçi Ö savcılar. Hayır. Hayır. Hayır. ...Özgür Gündem gazetesinde nöbetçi genel yeğen yönetmenliği yönetmenliği yapan... ...Nadire Mater, Yıldırım Türker, Tuğrul Er Yılmaz, Veysel Altay ve Faruk Balıkçı... ...artık emniyette dün gitmişler gazeteciler hazır, savcı gelmemiş. Neden gelmemiş <gülüyor> bilmiyorum. efendim? Bilmiyorum. Hakikaten bilmiyorum. Sabah saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gelen gazeteciler... ...ifade vermek için beklemişler... ...savcılık nöbetçi genel yayın yönetmenliğinin... ...ifadelerinin emniyette alınması... ...talimatını vermiş... Hmm. ...gazetecilerle beraberindekiler... ...onun üzerine... ...şeyden ayrılmışlar... ...adliyeden... Aa, ...çok acayip ama... ...yani her şey... ...son derece acayip... ...özgür gündemde nöbetçi yayın yönetmenliği... ...yapan Hasan Cemal ve beş kişiye daha... ...yani Said Sefa... Deniz Türkali, Hasan Hayrişanlı, Çilem Küçükgeleş ve Dicle Anter soruşturma açılmış bunların hakkında. Terör örgütü propagandası yapmaktan. T24 yazarı ve bağımsız gazetecilik platformu P24'ün kurucu başkanı Hasan Cemal, Haberdar.com Genel Yayın Yönetmeni Sait Sefa, Oyuncu Deniz Türkali, Alevi Piri, Hasan Hayrişanlı ve HDP Merkez Yürütme kurulu üyesi Çilem Küçükgeleş ve Dicle Anter hakkında örgüt propagandası diye. Bu da böyle. 33 gündür kayıp olan Hurşit Külter'in abine demiş? Devlet uçan kuştan haberimiz var diyor. Kardeşim nerede diyor. 27 Mayıs sabahı. Evet. Gözaltına alındı ve dardayım. Gözaltına alınıyorum diye mesaj atmış. Ardından haber yok. Yok. Top değil Tepeköy'ü yakınlarında çadırdayız demiş. Her gün şırna bakıp Hurşit sağ mı? İşkencede mi? Şimdi acaba ne halde? diye düşünüyoruz diye. Buradan da haber yok. Ee, şeyden yangından, öbür Güneydoğu'daki yangından bir haber var Hı, mı? Ben görmedim efendim. Lice'dekinden bahsediyoruz. Lice'dekinden evet. Hint kenevillerinin hala imha edildiğine dair haberler var. Ama başka hiçbir haber gelmiyor. Orada da çok kaygı verici başka bir gelişme var. Bir iyi haber vereyim. Bütün bu korkunç şeylerin arasında. Victor Hara ile ilgili bir haber. Florida'da bir mahkeme jürisi. 1973'te faşist general Augusto Pinochet'in darbesinden sonra Şili'de... ...hemen açılış günlerinden Santiago stadında öldürülen... ...şarkıcı, aktivist... ...gitarist, müzisyen, bestekar... ...Viktor Hara'nın... ...öldüren kişiyi... ...Viktor Hara'yı... ...hem de zalimce işkence ederek... ...katleden kişiyi... ...Pedro Pablo Barrientos Nunez... ...sınır dışı edilmesini... ...ve hesabını verilmesini istemiş... ...28 milyonlukta... ...bir ceza kesmiş... ...yani daha doğrusu... ...Viktor Hara ailesine herhalde... ...verilecek o... 67 yaşındaymış. Florida'da yaşı, yaşıyormuş. Hara'yı 40 yaşındayken 1973 Eylül'ünde 3 gün dövdükten sonra yani aynı zamanda Victor Hara'nın Hara başka şeyleri de üniversite öğretim üyesi, akademisyenliği ve tiyatro yöneticiliği de var. Evet. Mağrifetli bir kişiydi. Onu da öldürmüşlerdi. Bu da iyi bir haber değilim. 1973'ten bu yana çok zaman geçti, 43 yıl. Ama yine de önemlidir diye kapatalım. Bugünkü şeyi ve Ahmet İnselle konuşmaya hazırlanalım. Açık kaste. Ahmet İnselle Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın Ahmet Bey. Günaydın. Evet öncelikle bu İspanya seçimlerinin bir genel ne olup ne bittiğini konuşalım. Ondan sonra da Brexit'e ve birazcık da bu dayanışmacı gazetecilerin adliyedeki durumuna da değinebiliriz belki. Evet. E, İspanya'da biraz evvel dediğiniz gibi beklenenin e, seçim öncesi anketlerin bekledikleri, işaret ettikleri yönde bir sonuç çıkmadı. Hatta o kadar e, çıkmadı ki e, sandık e, çıkışı anketi de büyük ölçüde yanıldı. E, sandık çıkışı saat, e, pazar günü saat 18 civarında, 19 civarında yapıldığı tahmin edilen ve saat e, gece saat 8-9 civarında e, İspanyol gazetelerinde ilk verilmeye başlanan sandık çıkışı anketinde e, Halkçı Parti, Muhafazakar Halkçı Parti e, önde fakat e, geçen seçimlere nazaran e, biraz daha fazla e, oy kaybetmiş, milletvekili kaybetmiş gibi gözüküyordu. Podemos ikinci parti olarak 90-92 milletvekili ikinci parti olarak gözüküyordu ve böylece Birleşik e, Sosyalist e, parti, Sosyalist Partisi'nin e, İspanyol Sosyalist Partisi'nin önüne geçmiş gözüküyordu. Hatta o kadar ki bazı gazeteler bu sandık çıkışı anketinin sonuçlarına güvenerek pazartesi sabahı erken baskı yapanlar veya pazar akşam erken baskı yapanlar Podemos'un ikinci geldiği haberiyle yayınlandılar. Türkiye dahil buna. Türkiye'deki bazı gazeteler de dahil. Burada bir gerçekten İngiltere'de, Birleşik Krallık'ta, İspanya'da bu e, anket e, yanılmalarının e, giderek e, artmasının e, üzerinde düşünmek lazım. E, çünkü bu anket yanılmaları e, bir, bir ölçüde e, seçmeni de başka türlü davranmaya yöneltebilir. E, yani Podemos ikinci geldi e, haberinin e, erken yayılması, birkaç gün önceden yayılmaya başlaması örneğin e, Sosyalist Partisi'ne oy vermek, ben imtina eden ama başka yere de oy vermeye eli gitmeyen kişileri yeniden Sosyalist Partisi'ne hareket ettirebilir veya solcular kazanıyor e, heyecanıyla, korkusuyla e, e, iktidardaki halkçı partinin e, yolsuzluklara çok bulaşmış olan halkçı partiyi gene de aman bunlar iktidarda kalsınlar endişesiyle davranabilir. Tabi bu aynı zamanda siyasi bir mücadele. E, Podemos, Birleşik Birleşik Podemos birlikte e, e, yapabiliriz e, sloganıyla girmişti. Eski Komünist Partisi'nin e, yeni adı Birleşik Sol'la birlikte girmişti. Unidos Geçen, Podemos adıyla değil mi? Unidos efendim? Podemos. Unidos Podemos adıyla girmişti. E, bir ittifak, sol ittifak olarak girdi bu sefer seçimlere. Ve e, tabii sol ittifak girince geçen seçimlerde hem e, Beşikçik solun hem Podemos'un aldığı oyların toplamının e, mekanik bir şekilde o e, oy oranını ve esas itibariyle milletvekili oranı artması bekleniyordu fakat geçen seçimlere nazaran 1 milyon oy kaybetti milletvekili sayısında büyük bir değişiklik olmadı geçen seçimlere nazaran ama 1 milyon oy kaybetti bu esas şunu gösteriyor seçimlere katılım geçen seçime göre 4-5 puan daha düşük galiba yanılmıyorsam İspanya'daki demokrasiye geçildiğinden beri yapılan seçimlerdeki en düşük ikinci katılım 1.79'da %68 olduğunu hatırlıyorum Şimdi de işte %68.7 veya %69 civarında katılım. Yani çok kötü bir katılım değil. Başka Doğu blokundaki seçimlere %40-%45 katılımlara bakarsak kötü değil. Ama eskisine nazaran daha düşük, bir önceki seçime nazaran daha düşük bir katılım. Ve Podemos'un kaybetmesinin esas itibariyle katılımın düşmesinden kaynaklandığını söylüyorlar. Çünkü yüzde olarak Podemos'un oranı azalmadı daha doğrusu azaldı. %24'den %21'e indi. Fakat oy sayısı itibariyle daha da fazla azaldı. Bu tabii İspanya'da iki partili sistemin o kadar da çabuk ölmediğini ve İspanyol Sosyalist Partisi'nin Podemos'taki bazı militanların iddia ettiği gibi İspanya'nın Pasok'u yani Pasok nasıl Yunanistan'da 2011'den itibaren artık neredeyse yok olma noktasına geldi ve bütün alanı, sol alanı Siriza e kapladıysa benzer bir gelişmenin İspanya'da da olacağını söylüyorlardı, öngörüyorlardı. Bunun öyle olmadığı ortaya çıktı. Sosyalist Partisi demokrasiye geçildiğinden beri aldığı, kazandığı en düşük milletvekili sayısını kazanmakla birlikte 2015 seçimlerine nazaran gene 5 milletvekili kaybettiler. E, 85 milletvekiline indiler. Ama e, ikinci parti olma konumunu korudu %22 ile. Podemos da %21. Tabii bu e, iki partinin toplamı %41 ediyor. İki parti birleşse e, sol kazanır diyenler çıkacaktır ama e, Sosyalist partinin e, kredibilitesi so, diğer sol partiler mevzinde çok yüksek değil çünkü onların da bu kemer sıkma politikalarında özellikle 2008-2011 aralığında kemer sıkma politikalarında ve İspanya'nın içine düştüğü durumun sorumluluğunda büyük payları var ve onun hesabını vermeden de çok kolay üzerinden bir sünger geçilecek gibi gözükmüyor. Ama tabii şu da bir olgu Podemos. E, İspanyol e, Birleşik Sosyalist Partisi e, Ondan sonra Katalunya'daki e, sol partiler Bask bölgesindeki Bask ülkesindeki sol partiler Oy oranlarını Topladığımızda e, e, Aslında %50'nin %50 Biraz üzerine bile çıkıyor bu oy oranı e, Ama tabi bir, bir e, Koalisyon kurma imkanı Şu anda pek gözükmüyor ee, Halkçı Parti e, durumu gerçekten kurtarmış durumda. Çünkü e, %28'den %33'e çıkarttı oy oranını ve e, 123 milletvekilinden 137 milletvekiline geçti. Bu beklenmedik bir e, gelişmeydi. Mm -hmm. Tam tersi e, seçmenlerin daha fazla cezalandırması bekleniyordu Halkçı Parti ama istikrar e, Brexit oyunun e, burada İspanyol muhafazakar ve ortasını seçmeninde bir kısmen etkili olduğu da söyleniyor. Çünkü Podemos e, Katalunya'da e, referandum, bağımsızlık referandumu e, yapılması ilkesini e, kabul ederek seçimlere girmişti. O yüzden de hatta Birleşik Liste e, Katalunya'da e, çıkardılar. E, bu e, İspanya'daki bazı e, Halkçı Partisi'ne mesafeli durmaya başlayan e, orta sınıf muhafazakar e, seçmeni e, İspanya dağılacak endişesiyle İngiltere'de Birleşik Krallık'ta olduğu gibi İspanya'da dağılacak endişesiyle Halkçı Parti'ye yönlendirdiği söyleniyor. Marjinal olarak tabii tahmin ediyorum bu, bunu. İkincisi e, Podemos'un e, iktidar e, partisi olarak e, yapacaklarının e, tam ne olacağının ortaya çıkmamış olması ve İspanya'nın da e, aslında bir, sene, bir buçuk seneden beri ee, yavaş yavaş e, büyük iktisadi krizden çıkmaya başlaması, büyüme hızının %3.5-4 olması, işsizliğin e, azalmaya başlaması da artık doğru bir daha doğrusu klasik bir çıkış e, yoluna girdik e, aman bozmayalım diyenlerin de e, olduğunu söylüyorlar e, Podemos güneyde e, desteğini kaybetti, en güçlü olduğu yerde güneyde desteğini kaybetti bunun da bir ölçüde Podemos'un Sosyalist Partisi ile geçen seçim sonuçlarından sonra işbirliği yapmamasının Güney'de Sosyalistler güçlü Sosyalist partisinde sırtını çevirmiş Milletvek pardon seçmenleri. E, bu Podemos e, çok fazla sosyalistlere yükleniyor, Halkçı Parti'ye yüklenmek yerine e, biraz kendilerine de yani kendi kimliklerine de yapılmış bir saldırı olarak algıladıklarını e, ve dolayısıyla yeniden Sosyalist Parti'ye döndüklerini bu seçmenlerin de, e, iddia ediliyor. E, bir kısmının sandığa gitmemiş olma ihtimali çok daha yüksek zannediyorum katılımın e, düşük olması e, en fazla Podemos'u cezalandırdı. Durum bu. Hükümet nasıl kurulabilir evet. e, sorusu var. Şu anda e, Halkçı Parti e, çoğunluğa sahip değil. 176 milletvekili gerekli çoğunluk için. E, Halkçı Parti'nin 137 milletvekili var. E, sağ liberal e, Podemos'un sağ versiyonu olarak tanımlanan Suidadanos, Yurttaşlar Hareketi e, Biz Yurttaşlar Hareketi'nin ee, bu seçimlerde ikinci büyük kaybeden olduğunu söyleyebiliriz ee, Hatta e, milletvekili itibariyle daha da fazla 32 milletvekili ne inmiş durumda bu Partinin e, milletvekilleri e, bu, bu milletvekilleriyle e, bu milletvekili sayısıyla e, çoğun yani işbirliği iş de yapılsa e, Halkçı Partili çoğunluğa yedi milletvekili eksik kalıyor belki bu durumda e, bağımlı e, bölge partilerinin e, işte Andaluzya parti, e, and, Katalunya ondan sonra bask partilerinin bir kısmının e, seçimlerde çekimsel oykularak e, böyle bir koalisyona e, güven oyu almasını sağlayabileceği düşünülüyor. Yani sonuç olarak şu anda İspanya yeniden. Bir e, istikrara e, kavuşmuş değil, e, ne olacağı belli değil. E, belki Almanya'daki gibi büyük bir koalisyon olur umudu taşıyan merkez güçler de var. Sosyalist Partisi ile Altçı Parti'nin ama bu e, herhalde Sosyalist Partisi'nin e, de büyük bir intiharı olur e, gibi geliyor. Böyle bir, e, iş, bir koalisyona giriyor olması. Koalisyonun küçük orta olacağı için. Almanya'da evet. durum bu bir küçük geçerken İngiltere'ye Birleşik Krallığa geçmeden önce küçük iki haber verecek bir zamanımız var. Evet. Birincisi bu İzlanda'nın İngiltere'yi yenmesi tabii çok beklenmedik bir, bir olgu. Belki Fransa'yı da yenerek İzlanda şampiyon olur mu? Ve bütün İzlanda takımının toplam değeri galiba bizim bir futbolcumuzun aldığı para kadar ediyordur tahmin ediyorum. Bu herhalde büyük de bir ders olur mu diye düşünüyorum. Bu kadar büyük paraların dökülmesi aynı zamanda para parayla satın alınmayacak bazı şeylerin olduğunu da göstermesi açısından ilginç geldi bana. Tabi bu arada İzlanda'da İzlanda futbol İzlanda'nın futbol başarılarının gölgelediği küçük bir e, seçim oldu. Cumhurbaşkanı seçimi oldu bu arada cumartesi günü. Ama İzlandalılar dahil galiba kimse izlemedi e, seçimleri. E, ve e, sembolik bir e, görev olan İzlanda Cumhurbaşkanı'na altı dönemdir e, başkanlık eden e, e, Olefur, Ragnar, e, Grimson bu sefer aday olmadığı için ee, hiçbir siyasi e, geçmişi, siyasetçi geçmişi olmayan 48 yaşındaki bir tarihçi Gudni Johanneson seçildi. %39 oyla e, İzlanda'da Cumhurbaşkanlığı seçimleri tek turda birinci gelen kazanır sistemiyle yapılıyor. İkinci e, aday e, %28 oy aldı, bir e, kadın e, siyasetçiydi. E, yalnız şunu belirtelim, yani İzlanda'da bu para mevzu... E, e, Önemli Çünkü e, bu Panama belgeleri yayınlandığında İzlanda'nın e, başbakanının e, Panama evrakları içinde e, Panama'daki, e, Panama e, değil de aslında o e, ne adalarındaydı? İng İng Yeterin adalarından biriydi ben evet, de. İzgin adalarıydı galiba. Evet. Hatırlamıyorum. Bu e, offshore e, hesaplarda dünya kadar parası olduğu ortaya çıktığı için o başbakan istifa etmişti. Evet. E, ve e, bu cumhurbaşkanı da yani ayrılan cumhurbaşkanı da e, bu e, bunun işte İzlanda'nın e, namusu açısından e, çok büyük bir karal olduğunu falan söylemişti. Şimdi yeni İzlanda baş baş ve cumur başkanı e, tarihçinin e, <gülüyor> bir Moral güç olarak yeniden İzlanda'nın e, temsili gücü olarak e, geleceğini e, söylüyorlar ve e, zannediyorum Cumhurbaşkanı Cumartesi günü akşamı seçilince ilk işim pazartesi günü İzlanda-İngiltere maçını izlemek e, olacak dediği pazar sabahı okuduğumda e, herhalde de gitmiştir ve e, ayağının tozuyla Cumhurbaşkanı seçilmesinin ertesi günü İzlanda'nın İngiltere'yi yenmesi eee Zaferiyle ülkeye dönen bir cumhurbaşkanı şanslı olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Diğer ikinci küçük önemli haber Amerika Birleşik Devletleri'nde yüksek mahkemenin Teksas'ta 2013'te kabul edilen ve kliniklerde, kürtaj yapılan kliniklerdeki koşulları zorlaştıran, kürtajı yasaklamayan ama kürtaj yapma koşullarını çok zorlaştıran yasayı Yüksek Mahkemenin beşe karşı 3 oyla iptal etmiş olması. Bu Amerika'daki kadın hareketlerinin büyük bir zaferi olarak değerlendirmek gerekir. Çünkü 1973'te Yüksek Mahkemenin kararıyla Amerika'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde kürtaj serbest bırakılmıştı. Ama ondan sonra bir dizi muhafazakar eyalette, özellikle bu yeni muhafazakarlığın yeniden yükselmesiyle 1990'lardan itibaren, e, kürtajı sınırlayan, yasaklamayan ama sınırlayan, bunu zorlaştıran, e, kürtaj yapmak isteyen kadınların yüzlerce e, kilometredeki kliniklere gitmesine e, yol açan hatta bazı açılardan da kürtajı e, fiilen engelleyen, doktorların e, e, tavsiyelerinin e, bir karar olarak beyan edilmesi falan gibi. Bu kürtaj konusunda çok önemli bir e, kırılma noktası yani özgürlükler açısından kadınların e, eşit haklara sahip ve özgürlüklerinin korunması açısından e, son derece önemli bir e, karar olarak e, dün e, Amerika'da e, kadın hareketleri ve özgürlük hareketleri tarafından kutlandı. E, darısı başımıza. Evet. E, son olarak e, Britanya'daki duruma gelirsek e, Britanya'da durum karışık. Bu sabah Guardian gazetesinde bir e, e, e, kronik e, opinion yazısında belirtildiği gibi bir kısım e, Britanyalı e, siyasetçi veya siyaset analizcisi e, referandumun e, Britanya'da anayasa yok biliyorsunuz Britanya'da bir sadece gelenekler var e, Britanya'nın e, demokrasinin parlamenter demokrasi olduğunu Referandumla karar alma diye bir mekanizma olmadığını, egemenliğin sadece ve sadece parlamentoda, o esminiz avam kamerasında olduğunu, dolayısıyla e, bu e, referandumun sadece istişari nitelikte olduğunu, e, bir yasa e, gücü taşımadığını, başka ülkelerde yasa gücü taşır. Referandum anayasal olarak belirlenmiş bir e, karar alma mekanizması Fransa'da olduğu gibi örneğin. Ama Birleşik Krallık'ta böyle bir şey olmadığını dolayısıyla parlamentoda milletvekillerinin 497'si yanılmıyorsam ya da 490'ı Avrupa Birliği'nden çıkmama yönünde oy vereceğini beyan etmişti. Dolayısıyla çok büyük bir çoğunluğun Avrupa Birliği'nden parlamentoda çıkılmaması yönünde kararı iradesi varken referandumun sonuçlarının sadece istişari mütevkide olduğu ve bu Lisbon Anlaşması'nın 50. maddesine hemen düğmeye basılmasının mümkün olmadığını, baştan bunun parlamento tarafından oylanması gerektiğini yani Avrupa Birliği'nden çıkıyoruz kararının parlamento tarafından oylanması gerektiğini çünkü 1972'deki Avrupa Birliği'ne girme kararının parlamento tarafından alındığını belirten. Aslında Anayasa hukuku olmayan bir anayasa Yazılı anayasa açısından da olsun Anayasa hukuku açısından da olsun Bu halk oylamasının konumu Meşruiyeti Parlamenter demokraside halk oylaması Tartışmaları Açısından da olsun İlginç bir tartışma başlamış durumda Biliyorsunuz Britanya'da evet. Cameron ilk Sonuçlar açıklandığında ilk söylediğini Yapmadı ilk başta hemen 50. maddeyi hemen çalıştıracağım demişti. Sonra birkaç saat sonra işte ben 3 ay içinde görevi devredeceğim. Muhafazakar Parti liderliğine gelen kişi başbakan olacak. Dolayısıyla 50. madde de o zaman onun sorumluluğunda uygulanır diyerek biraz toputacı attı. Ve İngiliz muhafazakarlığının hiçbiri hemen şimdi gelin 50. maddeyi gündeme getirelim, talep edelim demiyor. Zaman kazanmak niyetindeler. Dolayısıyla bir büyük şaşkınlık var. Zannetmiyorum ki referandum sonuçları olmamış gibi davransın ve meclis buna karşı bir karar alsın. O da zor bir karar. Çünkü sonuçta 17 milyon hani diyorlar ya 2,5-3 milyon referandum yenilensin diye imza kampanyası toplanıyor. İçinde biraz sahte imzalar da varmış ama sayı evet. yüksek. Öyle mi? Ha, yani 2 milyona yakın mi? diye oy var. Evet. Yani, bunu da bir kenara atmak kolay değil ee, dolayısıyla bir şaşkınlık dönemindeyiz ee, Avrupa Birliği'ndeki tepkiler ilk baştan hemen çıkın o zaman e, talep edin de bir an önce bu işi bitirelimken e, dünden itibaren hava biraz dönmüş durumda e, ve şu noktaya yavaş yavaş gelmiş durumda Avrupa Birliği yöneticileri başta Amerika, Almanya olmak üzere Yünker e, de aynı pozisyonuna e, gel, gelir durumda. E, efendim tabii e, Birleşik Krallığın e, bu süreci yönetecek e, başbakanı e, seçmesi e, den sonra bu konunun görüşülmesi daha iyi olur noktasına gelmiş durumdular. Yani bu ne demektir? Önümüzdeki 3 ay zarfında ortalık iyice karışacak. Fakat ne olduğu belli olmayacak. Fakat bu zannediyorum. Britanya'nın Britanya üyelikten çıkar gibi yapıp aslında büyük bir büyük ölçüde üye kalmasına nasıl olacağını bilmiyorum bunun tabi bu bir başka tartışma konusu üyelikten çıkar gibi yapıp üye kalmasına neden olacak yalnız böyle bir durum böyle bir durum belki şimdi Britanya'nın e, Birleşik Krallığın Avrupa Birliği içinde e, bir biçimde kalması, kalmaya devam etmesi yeni bir statüyle kalmaya devam etmesini yol açar ama e, UKIP'in e, yükselmesine de e, yani sadece milliyetçi Parti'nin, United Kingdom Independent Partinin e, ki bu e, referandumun e, ortaya çıkmasındaki e, en önemli sorumlardan bir tanesidir. E, giderek güçlenmesine ve belki daha da milliyetçi bir e, Britanya'nın da ortaya çıkmasına yol açabilir e, Referandumun sonuçları açıklandığından beri maalesef e, İngiltere'de özellikle e, Yani İskoçya ve Galler'de değil ama İngiltere'de maalesef e, ırkçı e, eylemlerin saldırıdan ziyade eylem diyelim çünkü bir saldırı fiziki saldırı olduğunu görmedim ama duvarlara yazılan sloganlar sokakta atılan sözler söylenen sözler Polonyalılara yönelik ırkçı eylemlerin tezahürlerin. %50, birden %50 arttığını okudum. Amerika'da saldırılar e, da efendim? Amerika'da saldırılar da Kaliforniya'da 7 kişi bıçaklanmış mesela. E. Milliyetçiler. Evet, gibi. onu çok anlayamadım. Kaliforniya' da oluyor? E i̇şte bu İngilizler Donald Trump dedi. olaylarıyla ilgili. Yani Don, Donald Trump'ın seçim kampanyalarına ha, e, Donald Trump'ın kampanyasıyla ilgili. Evet. evet, ilgili. Ama çok tabii yükselen bir şiddette orada da gözükmeye başladı. İslamofobi şeklinde İng İngiltere'deki saldırılar, ırkçı saldırılar ırk İslamofobi şeklinde olmuyor. Yani hemen buradan şey çıkmasın, İslamofobi arttı. arttı. Polonyalara yönelik. Açıkça Polonyalara yönelik. Hedefin Polonyalılar olduğu sözler bunlar. 3 milyon yabancının yaşadığı bir ülke İngiltere. 3,5 milyon civarında Avrupa Birliği içinden gelen yabancıların ve bir numaralı e, yabancı e, kontenjanı Polonya'da Dolunaylı. 900 bin civarında. Dolayısıyla hemen işte bak İslamofobi falan arttı demesinler. Bu Hristiyanların Hristiyanlara fobisi en fazla. Evet, evet aynen öyle. Bunu da herhalde epey konuşacak evet. bir durum var. Haftaya e, bayram şey dolayısıyla açık gazete yok. Ee, onu, da, e, onu da söylemişim. Çok teşekkürler Ahmet. İyi günler. Görüşmek üzere. Ahmet İnsel Ufuk Turu Açık Gazete Açık Bilim Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Güven Bey. Günaydın Güven Bey, merhaba. Günaydın Can. Evet, bugün Ayşenil Nil konuşuyoruz değil mi profesör? Evet, Ayşe hoş geldin. Hoş bulduk Güven, hoş, hoş bulduk. Geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Can. Merhaba, ben... E Hemen kısa bir çerçeve çizeyim. Beyin bilimleri ve beyin görüntüleme serisi yapıyoruz. Ankara'da Mayıs sonunda gerçekleşen Ulusal Sinir Bilim Kongresinden yola çıktık. O kongrede öne çıkan birkaç konuşmacıyı da konuk alarak programı yapmaya başladık. Daha önce organize eden kongreyi Profesör Mete Anticek, Konuğumuz oldu, ee, nöroloji e, profesörü e, açık radyo aynı zamanda Hakan Gürrit konuğumuz oldu. Ayşenil Belger de e, davetli konuşmacılar arasındaydı. E, i̇ki konuda e, araştırmalarından örnekler sundu kongrede. Bir tanesi beyin görüntüleme yöntemiyle şizofreni e, konusu, diğeri beyin görüntüleme yöntemiyle otizm. Bu ikisi de çok önemli konular. E, yeterince zaman ayırabilmek için e, iki programlık e, bir mini alt seri yapmaya karar verdik. Dolayısıyla e, Ayşenil Belgir iki programda konumuz olacak. Bugün e, şizofreniden bahsedeceğiz. Gelecek hafta da otizmden bahsedeceğiz. E, ben kısaca tanıtayım. E, Ayşenil Belgir'in tek e, çok münvanı var. Kendisi ee, Kuzey Carolina Üniversitesi'nde psikiyatri bölümünde e, nöro görüntüleme araştırmaları direktörü ve profesör e, aynı zamanda Dük Üniversitesi'nin e, Kuzey Carolina Üniversitesi'nde yani komşu olan Dük Üniversitesi'nin e, beyin görüntüleme ve çözümleme merkezinde de e, profesör e, bölgede bir takım başka araştırma merkezlerinin de direktörlüğünü yapıyor ve ben kendisinden kısa bir biyografik bilgi rica etmiştim. Ee, orada demiş ki e, İzmir doğumlu Ege Tıp Fakültesi'nde e, okuduktan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde doktora yapmaya gidiyor. University of Illinois'de e, Amerika'nın en kuvvetli e, biyolojik ve deneysel e, psikoloji bölümlerinden bir tanesi. Buradaki doktorasının arkasından doktora sonuç çalışmaları için e, Yale Üniversitesi'ne gidiyor. E, Yale Üniversitesi'nden bir sonra gittiği yerde Duke Üniversitesi. 2000 senesinden beri Duke Üniversitesi'nde Duke ve Kuzey Carolina Üniversitesi'nde ortak olarak zaten orada yapılan çalışmalar var. Bir beyin görüntüleme merkezi var. E, ben de e, orada e, ders verirken birlikte ders verdiğim kişi beyin görüntüleme merkezinin e, direktörüydü. Bir gün bana... E, Bizim böyle çok parlak bir kolaboratörümüz var. Eylül Üniversitesi'nde onu düke getirmeye çalışıyoruz. Kendisi de Türktür, adı da Ayşen İlbelgel'dir demişti. O gün bugün Ayşen ile öyle bir tanışıklığımız var. Bu Ulusal Nörobilim Kongresi sayesinde de birkaç sene aradan sonra yeniden bir araya gelmiş olduk. Ayşen hoca demiş ki çocukluktan beri değişmeyen özelliklerim şunlardır. Hiperaktifim, meraklıyım, yemek yapmayı ve yemeği çok severim, köpek ve çoluk çocuk çok severim, sinema film, seyahat etmeyi çok severim, hiç durmadan konuşabilirim, hep telaşlı yaşayan ve aileme ve arkadaşlarıma çok önem veren bir kişiyim. Ben de aynı zamanda çok iyi bir arkadaş ve eşi Doktor Murat Arcaso ile birlikte çok zarif ev sahipleri olduğunu söyleyebilirim. Misafir ağırlama konusunda da ikinci bir doktorları olduğunu düşünüyorum gizliden. Peki bu girişten sonra Ayşe şizofreniyle bugün başlayalım. Çok zor bir hastalık aslında. Senin anlattıklarından da öğrendik. Yani yekpare bir nedeni yok. Çok katmanlı semptomları var, sonuçları var. Hem... Hastanın kendisi hem ailesi için çok sıkıntılı, eziyetli e, süreçlerden geçmek söz konusu oluyor. E, fakat beyin e, görüntüleme yöntemleriyle şizofreninin gelişimsel süreç içinde ne şekilde ortaya çıktığı, hangi bozukluklar neticesinde e, görüldüğü ve dolayısıyla belki ne şekilde tedavi edilebileceğinin Temel bilimler e, araştırmalarını sen ve senin laboratuvarındaki ekibin yapmakta e, neler öğrendik e, bundan sonrası için e, neler söyleyebiliriz bunların hepsini bize anlatır mısın lütfen? <gülüyor> Her şeyden önce ben teşekkür etmek istiyorum hem tabii güven sana hem de Ömer Bey'e bana bu fırsatı verdiğiniz için çünkü hakikaten bizim öğrendiklerimizi ve bizim çalışmalarımızı yapmamızın asıl maksadı hem bilgi üretmek hem de neticede bunları paylaşabilmek yoksa hiçbir faydası yok ve ümidimiz şu ki bizim elde ettiğimiz bu bilgilerin bir kısmı belki tanı tedavi Belki önceden hastalıkları öngörebilmek ve önüne geçebilmek gibi faydalı bir takım neticelere yol açardı. Ümid ediyoruz. Çok teşekkürler hakikaten. Çok ufak bir düzeltme yapacağım. Doğru olsun, tıp değil. Ege Psikoloji mezunuyum. O önemli bir fark. Yo hayır değil. Ben yanlış da yazmış olabilirim tabii ki. Şimdi. Bizim benim çalıştığım alan yani görüntüleme alanı ben her şeyden önce şunu söylemek istiyorum aslında çok önemli bir kesişme alanı yani hem psikolojik bilgi gerektiren hem psikiyatristlerle bu alanda yakın ilişki kurup hastalıkların bugünkü Tanı, tedavi ve kendilerini nasıl bir hasta kliniğe geldiği zaman ne tür davranışlar, ne tür düşünceler gösteriyor, bunları nasıl evaluate edebiliyoruz, bunları öğrenmeyi gerektiren hem de aslında var olan teknolojileri biraz anlamayı gerektiren bir alan onun için çok heyecanlı çünkü çok sürekli değişen bir alan sürekli ilerleyen bir alan fakat e, teknolojinin gelişimi aslında yol açıyor bunları yapabilmemize ben o konuya sonra biraz e, dönmek istiyorum. Şimdi e, e, çok geniş bir soru sordun e, ben önce şunu söyleyeceğim e, kliniğe geldiği zaman psikiyatrik e, hastalar veya tanıya geldikleri zaman zaten önceden. E, eğer ki bir tanısı varsa ve bu tanının doğruluğu tekrardan ölçülmesi gerekiyorsa bir takım standartize testlerle ve görüşmeyle hastanın davranışları düşünceleri duyguları ölçülerek bu hastanın tedavisi tanısı nedir diye bakılıyor fakat neticede burada hastanın hem kendi öznel yani subjektif size söylediği kriterler hem de belki hastanın akrabalarıyla e, görüştüğünüzde elde ettiğiniz bilgilere dayalı olarak bir tanı elde ediliyor. Yani e, bugün psikiyatrik hastalıkların hiçbir e, objektif tanısı ve biyolojik mekanizması hakkında da hiçbir bilgimiz yok. E, bizim bu kullandığımız yöntemler tamamen şu anda araştırma yöntemleri ve bu hastalıkların biyolojik kökenlerini bir şekilde daha iyi öğrenebilir miyiz ki? Bunları öğrendikten sonra belki bunları odaklayan bazı tedaviler daha spesifik bazı girişimlerde bulunabiliriz diye düşünüyoruz ve ayrıca bu biyolojik mekanizmaları daha iyi anlarsak yani beynin neresinde ne hatalı bu bireyde belki bir bireyle diğer bir bireyin aynı semptomları göstermiş olmalarına rağmen aslında çok farklı biyolojik bozuklukları maruz kaldıklarını ve bunların ayrı tedavi gerektirdiğini düşündüğümüz için biz bu yöntemleri özellikle kullanıyoruz. Çünkü neticede e, e, bozuk bir davranış birçok değişik yollardan, birçok biyolojik mekanizmaların bozulmasından ortaya çıkabilir. Beynin böyle tamam, bir özelliği var. Evet. Bir araya gireceğim. Pardon Hı -hı. şunu doğru mu anlıyorum? Yani bazı başka hastalıklarda e, mesela işte bir kan testi, yapılıyor Ya da bir görüntüleme neticesinde Biyolojik bir takım e, unsurlara bakarak Şu hastalığınız var ya da bu hastalığınız yok denilebiliyor Bu açıdan bir söz konusu Şizofreni de ancak hastanın anlattıklarını dinliyorsunuz Ne tür düşünceleri var neler duyuyor belki e, Halüsinasyon görüyor mu Akra ile konuşuyorsunuz En fazla yapabildiğiniz bu Yapılabilen bu e, şu, Diğer hastalıklarda olduğu gibi biyolojik bir takım e, nesnel ölçütler e, geliştirilememiş durumda. Ama işte senin yaptığın araştırmalar bu tür ölçütlerin de belki geliştirilebileceği e, yönünde adımlar atıyor. Doğru evet, anladım e, mı? Evet çok doğru ve biz buna yani e, İngilizce'de e, biomarker, biomarker Türkçe'de bunu da öğrendik e, bio belirteç yani önceden e, var olan ve kişileri birbirinden ayıran e, çok spesifik bazı ölçümleri, e, biyolojik ölçümleri ya yani ölçebilmemiz gereken bunun yükselip bunun alçalmasıyla beraber semptomlar yükseliyor semptomlar alçalıyor azalıyor diyebileceğimiz bazı objektif nesnel bazı kriterler bulabilmemiz lazım ben bir örnek vereceğim yani daha doğrusu benzerlik şey yapacağım mesela diyabet diyabetin bir testi var yani çok spesifik bazı kan ölçümlerinin neticesinde bir şahsa diyabet tanısı konuyor. Tabii diyabetin türleri var. Bunlar işte erken başlıyor e, hayatta daha geç başlayan bir iki gibi. Şimdi bizde e, bir de diyabetin mesela e, tabii ırsi dediğimiz yani ailevi bir yönü var. Yani bir kişi e, mesela bizim ailede diyabet var biliyorum ki ben e, neticede e, diyabete bir yatkınlığım var. Bu yatkınlık olayı aynı şekilde. Psikiyatrik ve psikolojik hastalıklarda da var yani ailede şizofrenisi olduğu zaman bir insanın birinci derecenin akrabasında veya daha başka bir psikiyatrik rahatsızlığı olduğu zaman işte bipolar olabilir dikkat bozukluğu olabilir bu kişilerin daha büyük yatkınlıkları olduğunu biliyoruz ailede yani daha sık görülüyor bunlar bir aile ağacına baktığınız zaman. Şimdi bundan yola çıkarak bizim araştırmalarımızda iki üç şeye bakıyoruz. Bir grup hastaları araştırıyoruz. Yani şizofreni tanısı almış olan hastaların beyin fonksiyonlarına bakıyoruz. Yani bunlar hem belli bazı işte düşünceler, bazı görevler yaparken, bazı duygular hissederken veya bizim sorduğumuz soruları yanıtlarken... O e, esnada e, yani hakiki zaman içinde şu anda mesela nasıl ben konuşuyorum. O arada benim beynimde neler olduğuna bakabilen e, metodlarımız var. Bunun dışında tabii anatomik veriler de önemli. Yani acaba bir şahsın beyninin bazı yörelerinde ölçülebilen e, bir takım e, arazlar var mı? E, büyük küçük beyin bölgeleri gibi falan. Yani hem anatomik hem fizyolojik hem de davranış sırasında beyinde görülen bazı fizyolojik değişikliklerin hepsini biz e, ölçerek, bunları entegre ederek o şahsın beyninin davranışlarıyla olan ilişkisine bakıyoruz. Ve ümidimiz şu ki yeteri kadar veri toplayabildiğimizde hangi beyin fonksiyonlarının veyahut da, e, e, anatomik farklılıklarının, hangi beyin bölgelerinin hangi davranışlara, katkısı olabileceğini ve buradan da tabii hangi bozukluğun hangi beyin sistemiyle daha çok ilişkili olduğunu bulabileceğimizi ümit ediyoruz. İkinci tür aynı soruyu fakat bu sefer ailede riski olan yani yatkınlığı olan ırsi şizofrenisi olan, olma ihtimali olan insanlara bakıyoruz. Kardeşinde, annesinde, babasında şizofreni tanısı almış olan varsa biz bu kişilerle özellikle çok ilgileniyoruz. Çünkü bunların geliştirme hastalığı, geliştirme ihtimali diğer bu tür ailede rahatsızlıkları olmayan insanlara göre daha yüksek. Ve bu insanları biz önce laboratuvara getiriyoruz. Küçük yaşta özellikle ergenlik çağında 9, 10, 11, 12 yaşlarında ve takip ediyoruz her sene mümkünse beyinlerine bakarak davranışlarını inceleyerek ve psikiyatrlarla beraber çalışıyoruz ki eğer o arada bir psikiyatrik semptomlar ortaya çıkıyorsa biz bunun beyindeki ne tür bir değişime dayalı olarak ortaya çıktığını ölçebilip bunları birbirine bağlayabilelim diye. Yani bizim böyle iki katmanlı diyeyim araştırma metodlarımız var ve ilgilendiğimiz kişilerin hepsi bugün tanı almış olan insanlar değil. Aynı zamanda e, yatkınlığı olan e, riski daha yüksek olan çocuklarla özellikle ve ergenlerle de çok ilgileniyoruz bu metodları kullanarak. Evet bir de şizofreniyi özellikle zor yapan e, bazı başka nitelikler de var. E, belki bundan da kısaca bahsedebiliriz değil mi? E, lokalize edilebilmiş ya da edilecek bir hastalık gibi gözükmüyor yani beynin tek bir noktasındaki bir bozukluktan ortaya çıkan bir şey değil. Polijenik bir hastalık, yani tek bir gen bozukluğuyla ortaya çıkan ve dolayısıyla belki o tek gen düzeltilse düzeltecek bir hastalık değil. Pek çok genin bozukluğundan ortaya çıkıyor. Ama herkes de ortaya çıkmıyor. Aynı sebepleri vücudunda barındıran insanların bir kısmında Gelişimsel bir sürece var. İlaca dirençliği tek direnç vererek e, düzeltmek, tedavi etmek mümkün değil. Yani e, karışık ve e, aslında e, anlaması da dolayısıyla tedavi yöntemleri geliştirmesi de çok zor bir hastalık gibi gözüküyor. Sizin yaptığınız bu e, çok katmanlı e, yaklaşım da herhalde işte bu hastalığın gerektirdiği zorluğa cevap vermenin en doğru yolu gibi gözüküyor. Yani evet çünkü eğer ki biz e, e, gelişimsel yönünü yakalayamazsak e, aslında bu hastalığı çözemeyiz. Şöyle yani mesela 7-8 yaşında son derece normal dediğimiz e, okulda normal dersleri alan arkadaşlarıyla normal ilişkiler kuran e, bir çocuk 12-13 yaşında davranışları değişiyor, duyguları değişiyor, düşünceleri değişiyor, içine kapanmaya başlıyor. Derslerinin işte dersleri kötüye gitmeye başlıyor. Yani o arada ne oluyor? Çünkü neticede her küçük çocuğun böyle bir riski var. Ama riski kiminde 0.000.1, kimisinde de eee nokta 1. Yani arada böyle yüzde bir toplumsal düzeyde görülen bir hastalık olduğu için aslında o kadar da ender bir rahatsızlık değil yani bu. Ve bu gelişimsel yani beynin normal gelişimi sırasında ortaya çıkan bir takım değişiklikler, sapmalar oluyor. Biz bunun daha ne olduğunu tam anlamış değiliz ama ergenlik çağında görülen bazı değişimlerin bunda rol oynadığını eminiz. Bunu biliyoruz çünkü o yaşlarda ortaya çıkıyor. Onun için fokusumuz erkenlik, ergenlik çağında. Evet ve üstünde duyduğun hipotezlerden bir tanesi de sunumunda da bahsettiğin e, strese karşı bir adaptasyon bozukluğu e, olabileceği şizofreninin yani stresle alakası tetiklenmesinde stresin e, önemi eee bu konuda da e, araştırmalarını sürüyor. Belki bir iki bir şey söyler misin? Evet. Ben ona girmeden bir araya girebilir miyim lütfen? Yani ee, şimdi bu e, şizofreni denirken e, skizo bu ikili bir şeyden bahsediliyor mu? Bir kişilik yarılması, yani en azından <gülüyor> bizim gibi bu konulara aşina olmayan kısaca kulaktan dolma bilgilerle hareket eden kişilerin. İşte şizofrenik davranışlar diye adlandırdığımız kalıplar var ve çifte kişilik vesaire gibi şeyler bunlar ne kadar doğru ve ne kadar yanlış yani nedir şizofreninin tanımı? Yani şizofreni aslında çok kompleks dediğimiz yani birçok değişik semptomlarla görülen bir rahatsızlık şimdi bu semptomların bir kısmı işte halüsinasyonlar. yani gerçekten kopuk. Yanlış inançlar, paranoya yani hakikaten rasyonel, mantıklı bir şekilde açıklanamayacak ve fiziki dünyayla bir derece kopuk olan yani olmamasına rağmen duyduğunuz, olmamasına rağmen gördüğünüz yanlış bazı algılar ve aynı zamanda da bilgi işlemede bozukluklar yani e, mantıklı düşünebilme, bir cümleyi, bir konuyu takip edebilerek konuşabilme gibi e, bazı kognitif e, dediğimiz dağınıklık ve kopukluk ortaya çıkıyor. Yani e, şimdi onun skizo yani o Bölünen kişilik diye tanımlanmasının nedenlerinden biri kişinin bir anda kimliği benliği ve kişiliğinin ciddi bir şekilde değişmesi bir anda sapıp sanki bir başkası oluyor gibi yani aslında bunlar yine gözlemlenerek ortaya çıkan konuşurken ortaya çıkan izlenerek zamanla bu kişi başka birisi oldu. Bu kişi değişti. Benim tanıdığım Ahmet Mehmet değil bu diye gözlendiği için ona schizophrenia denmiş. Yani görüntü, konuşma kişiliğinde bir yarılma oluyor ve başka bir. Yani aslında kişi multiple personality veya hani böyle başka bir içinden bir başka insan bir anda hakikaten bölünüp odak kişilik özellikleri değişmiyor kişinin yani semptomları ve e, dünyayı algılaması e, değişiyor daha dağınık oluyor ve aslında kendisi bunun farkında olmasına rağmen mesela e, paranoya ile gelen korku duygularını şüphe duygularını biliyorum ben bunu duymuyorum böyle bir ses yok ama ben bunu duyuyorum diyor. Yani bunun çok e, öznel, subjektif bir duygu ve düşünce tarz olduğunun farkında aslında hasta ama ona rağmen korkuyor, ona rağmen üzgün yaşıyor, ona rağmen depresyon hissediyor vesaire. Şimdi ben şeye geri dönmek istiyordum, poligenik şeyden de bahsetmek istiyorum. Güvenin söylediği şöyle doğru, Bigen gen şimdi genetik faktörlerin de önemi olduğunu düşünüyoruz ve bu genetik faktör dediğimiz zaman gen A veya gen B'nin bulunup bulunmamasından bahsetmiyoruz. Birçok e, değişik genlerin beynin gelişiminde ve hücrelerin organize olmasında yani beynin anatomik e, organizasyonu sırasında çok önemli rolleri var, işlevleri var, görevleri var ve bunların e, bu binlerce görevlerden 5, 10, 15, 20 tanesi biraz birazcık yanlış görev yapmaya başlasa bu bir orkestra gibi. Yani bu senfonideki aletlerin birkaç tanesi yanlış çalmaya başlasa bir anda ne denir? Kakafoni um, mi bu? Çok doğru evet buna kakafoni senkronizasyon kayboluyor yani beyindeki bilgi işlem bir yerden bir yere giden bilginin diğer bilgilere yol açma yeteneği kayboluyor o bakımdan yani dağınık bir düşünce tarzı aslında hakikaten dağınık bir nöral ve sinir işlevini yansıtıyor yani arkadaki biyolojideki organizasyon kaybolmuş oluyor ve bu genler aslında birçok gen olduğu düşünülüyor. Onun için poligenik riskten bahsediliyor. Yine bu genlerin ne olduğunu bilmiyoruz. O da bir araştırma konusu. Ama bir genle çözümlenecek bir hastalık olmadığını da biliyoruz. Şimdi stresten bahsettiği güven onun ne önemi var? Strese adaptasyon aslında herhalde insanların en önemli adaptasyon yeteneklerinden biri. Çünkü çevre sürekli değişiyor ve her yaş, her hayatın her mevsiminde veya her döneminde yeni bir sisteme, yeni bir dünyaya adapte olmak lazım. Yani çocuk nasıl annesi babası ona her şeyi yaptırıyorsa yavaş yavaş bağımsızlığa kavuşuyor. Özellikle ergenlik çağında sosyal bağımsızlığa kavuşuyor ve kendi arkadaşlarını doğru yanlışı falan belirlemesi lazım. Sonra hayatın değişik dönemlerinde belki askerliğe gitmek gerekiyor, evlenmek gerekiyor, taşınmak gerekiyor. Yani mutlu veya mutsuz koşullar altındaki bütün değişimler stres yaratıyor ve onlara adapte olmak lazım. Bu normal bir şey. Adaptasyon yeteneğinin olması iyi bir şey. Adaptasyon gerekli olması da normal bir hayat. Hayat değişimlerden oluşuyor. Fakat maalesef bu adaptasyon sırasında ki gereken bazı fizyolojik değişiklikler veya da bazı fizyolojik mekanizmalar eğer iyi çalışmazsa o değişimler sırasında şahıs anksiyete hissetmeye başlıyor, geride kalıyor, arkadaşları ilerliyor, o adapte olamıyor. Bunların getirdiği o kritik kilit dönemlerde ortaya çıkıyor şizofreni Onun için biz stresin ve stres ile ilişkili adaptasyonun ortaya çıkmasında önemli olduğunu düşünüyoruz. Evet aşağı yukarı ve çok kısa bir, bir dakikamız kalmışken ne, ne soralım Ayşe Nil Hanım'a son olarak? E, bu e, şizofreninin ortaya çıkması e, Ayşe sırasında strese belki verilen bir tepki olarak beyinde de herhalde yapısal ve işlevsel bir takım değişiklikleri oluyor ve beyin görüntüleri yöntemleri kullanmanın şizofreni araştırmalarında bu yüzden de önemi var herhalde değil mi? Sen istersen ee, söylemek istediklerini e, toparlayarak e, kapatır mısın? Evet yani benim söylemek istediğim aslında şizofreninin gelişimsel bir hastalık olduğunu ve beyinde olan e, birçok değişim e, e, metodları ve mekanizmalarından hangisinin şizofreniye yol açtığını anlayabilmemiz için Beyni direkt olarak araştırmamız lazım. Yani neticede şizofreni nasıl diyabet bir pankreas bir e, bazı hastalıklar karaciğer hastalığıysa da şizofreni bir beyin hastalığı ve bu beynin çok e, ince bir dengesi var. Ve bu dengenin bozulmasını anlayabilmemiz için e, beyin görüntüleme mekanizmaları bunun bir derece bize yardımcı oluyor tabi ki. tabii ki, e, tabii ki e, özellikle çocukları araştırabilmemiz hatta bebekken bile be beyin görüntülemesi yapabilmemiz önemli çünkü bu hastalıklar dediğim gibi e, ırsi ve çok küçükken e, bu hastalıklara yatkınlığın getirdiği belki bazı değişiklikler zaten başlamış olabilir. Yani bunları erken yakalayabilirsek ve şahıs A ile şahıs B'nin farklı bir takım fizyolojik bozukluklardan e, geçtiğini Anlayabilirsek belki daha komplike, daha zor tedavisi şu anda bulunamayan hastalığın gelişmesine belki engel olabiliriz. Onun için erken araştırma ve araştırma tabii çok önemli. Evet, çok teşekkür ederiz. Çok Bugün teşekkürler. konuğumuz teşekkürler. Kuzey Carolina Üniversitesi'nden hmm. ve Duke Üniversitesi'nden Profesör Ayşenil Belger'di. E, şizofrenide e, beyin görüntüleme e, araştırmalarından konuştuk. Beyin görüntüleme yöntemleri ve uygulamalarını konu aldığımız bir e, seri yapmaktayız. Gelecek hafta da e, Ashinil Berger konumuz olacak. Bu sefer otizmde beyin görüntüleme araştırmalarından bahsedeceğiz. Ee, o zamana kadar herkese iyi bir hafta e, dileyim gelecek hafta görüşmek üzere Ayşe'nin yeniden çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Ben çok kalın. teşekkür ediyorum çok merhaba. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Açık bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Bu şekilde de açık gazeteyi de bitirmiş oluyoruz. Bir haber takibimiz var son olarak onu verelim. Dün söylemiştik Bilgi Üniversitesi mezuniyet töreninde hukuk fakültesi öğrencilerinin bir protesto gösterisi olmuştu. Ama ardından protesto gösterisini sonlandırıp rektörün konuşmasına izin vermişler. Galiba İletişim Fakültesi'nin de içinde bulunduğu öğrenciler, yeni mezunlar dün mezuniyet törenine katılmışlar. Fakat bu sefer Rektör Durman konuşmasını bitiremeden kürsüden ayrılmak zorunda kalmış. Açılan pankartlarda da bir tanesini söyleyeyim sadece, jurnalci değil gazeteci diyor açılan pankartlardan bir tanesinde öğrenciler. Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde ders veren profesör doktor Balıkçıoğlu'nun Ders esnasında sarf ettiği sözlerin kesip yapış kes yapıştır metoduyla beraber yönetime bildirilmesiyle bir öğrenci tarafından yönetime bildirilmesinin ardından işten çıkarılmıştı. Bunun protesto gösterileri de devam ediyor. Bu sefer konuşamamış rektör. E, o arkasını dönme dönseymiş. O e, da bankatlara karşı öyle gösterseymiş. O ifade özgürlüğü hakkını o şekilde kullansa hoş olurdu bence. Evet. Öğretim üyelerinden bir protesto haberi var mı? Onlar beğenmemişler. Olmadı çocuklar diyorlar mesela bazıları. Hmm. <gülüyor> Öyle değil mi? O zaman olur ne yap? Onlar da sırtlarını dönsünler. Herkes birbirine sırtını dönsün değil mi? Dönsün çok güzel olur bence. Evet. Peki bitirdik. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Çıkkastı.